جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Yanları yataklardan ayrılır, namaza kalkarlar sahipleri olan Allah'a korkarak ve umutlanarak yalvarırlar ve onlara verdiğimiz rızıktan nafaka verirler. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيٌ جَزَاءً işte böyleleri için yaptıklarına karşılık olarak nasıl bir mutluluk saklandığını kimse bilemez.